Pazarlar değerli izleyenler insan insana programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben diyoruz ki farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz. Onun için bu programda öyle bir sohbet oluşturuyoruz ki yaşamın önemli ve değişik bir yönünde bu sohbet içinde sizin farkındalık dağarcığınızı zenginleştirmek istiyoruz. Polatci merhaba. Merhabalar hocam. Evet, bugün... Hocam bugün herkes için önemli bir konudan bahsediyor olacağız. Gerçi ben her hafta böyle diyorum, bu bu programda önemsiz bir şey konuşmuyoruz, onu da netim ama... Bu hafta biraz daha böyle uygulamanın içinde insan yaşantısında çok yer alan bir konudan bahsedelim istiyorum. Çatışma konusundan bahsedelim çünkü... Günlük ben bahsetmek yaş... istemiyorum o konudan. Tamam Hı? hocam, siz istemiyorsanız bahsetmeyelim. E, çatışma şimdi. çıkmadı ama şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya hoca yok dedikten sonra ben evet mi diyeceğim yani hocam. Şimdi tam da böyle bir noktaya geliyoruz aslında. Bu çatışmalar meselesi iki yönüyle anlamlı geliyor bana. Birincisi böyle çatışmalardan bir kaçar halimiz var. Olmasın diye bir uğraşma halimiz var. Ve öyle olunca ben ya bu doğal değil mi gibi bir duyguya kapılıyorum. Bir diğer boyutu da yani kaçınmazsak peki ne yapacağız? İki tane soru sordu. Hangisinden ha. başlayayım? <gülüyor> doğal mıdan başlayalım hocam? Olur mu mesela? Bazıları diyor ki ya biz karı koca hiç çatışmıyoruz, hiç tartışmıyoruz diyor. Evet. Ee, 52 yılı geçti benim psikoloji alanında emek vermem, okumam, çizmem, gözlemler yapmam. Ve insan doğasını bildiğim kadarıyla hı hı. çatışma son derecede doğal. İnsan olmanın bir parçası. Yani ileride yine el alırız. İnsanın kendi içindeki çatışma evet. doğal. Aha. İnsanlar arasındaki ilişkide çatışma doğal. O nedenle ben bir öğrenciyle karşı karşıya geldiğimde nasıl geçti çocukluğun? Annemle babamı ben hiç kavga ederken görmedim. Hiç, hiç seslerini birbirlerine <gülüyor> yükseltmezlerdi. Son derece sevgi dünyasında büyüdüm dediğim zaman içimden şu geçiyor. Vay <gülüyor> canım, canım. vay canım, canım, canım. Sen aile nedir bilmiyorsun, insan nedir bilmiyorsun, yaşam nedir bilmiyorsun, böyle bir e, film stüdyosunda falan bir senaryo içerisinde büyütürmüş <gülüyor> gibi geliyor bana ve kısa evliliği konusunda müthiş kışkılarım oluyor. Ana nasıl olacak bu? Olansa diyorum Yandım. Allah seni korusu. Yani o bakımdan ilk soruya cevabım şu: çatışma son derece doğal, yaşamın bir parçası ve ...bunu böyle görerek çatışmaya bakmak çok önemli. Şimdi bunu neden önemli buluyorum bu söylediğiniz şeyi. Sizinle ilgili Doğan Hoca çok pozitif bakar, çok böyle e, sevgi insanı olarak bakar gibi bir algı var. Onunla ilgili de bunun altını çizmek istiyorum. Sanki siz çatışma yokmuş, e, yaklaşımı içerisindesiniz gibi bir algı var. Siz diyorsunuz ki hayır öyle bir şey yok. Çatışma var. Var. Ona nasıl yaklaşırsın? ayrı bir konu. Heh. Evet. Bir de değerli izleyenler, bir de Polat'a sorun ben nasıl bir <gülüyor> insanım. <gülüyor> Özel mektup yazı <bir> sorun. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Siz tam da göründüğünüz gibi bir insansınız. Hiç hakkınızı yiyemem o konuyla ilgili. İkinci soru, yani çatışma doğal mı birinci soruydu. Peki çatışma... Olmazsa, çatışmaya Bilmiyorum. yönelmezse insan ne yapar? Ağzımızın tadı kaçmasın, keyfimiz bozulmasın, idare edelim falan desek olmaz mı hocam? yani Ya da olur. birinden bizi idare et falan desek olmaz mı? Olur, olur. Ve bizim toplumda genellikle bu bilinçli, bilinçsiz yapılmaya çalışılıyor. Ee, ve ondan dolayı kişiler yani öyle bir... ...şeyin farkında olarak kendi olmalarını engelliyorlar, frene basıyorlar ki... ...şöyle bir şeyi söyleyebiliyorum. Diyorum ki bu ülkede yaşayan insanların çoğu... Hmm. ...16'sında öldü, 70'sinde gömüldü. Vay. Çok acı bir şey bu. Acı tabii ya. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz hocam? Şimdi apartman toplantılarına bak tamam. <gülüyor> bakacağım. Bakalım hocam. <gülüyor> Orada iyi malzeme var ama ya. Tabii. Ben acayip etkileniyorum. <gülüyor> yani e, işte mecliste şöyle böyle falan filan diyorlar. Diyorum ki bırakın meclisi. Şu apartman toplantılarına bir gidin bakın. Daha enerjik. 8, yani. 9, 12, 14 apartman birbiriyle anlaşabiliyor mu? Konuşabiliyor mu? Ne oluyor? Şimdi e, ben gözlemlediğim bazı Hocam. Diyelim ki e, 11... ...daireli bir apartman. Tamam. Toplanıyor. Harun hurun... ...lere kadar birbirlerini dinlemi ...olur mu efendim böyle... <gülüyor> ...öbürü anlatmaya çok... ...yok canım olmaz böyle şey. Olur mu canım Allah aşkına? Ondan sonra öbürü konuşurken dön, yanındakine dönüyor... ...ya ölüm şeydenmiş... ...tabii değil mi efendim? Ölüm. ...falan şeklinde... ...ve böylelikle... ...ekaret edilmiş oluyor. Fakat... ...den den diye zil çalıyor. ...dokuz numaralı dairenin sahibi... ...abimiz geliyor. Vay. Herkes ayağa kalkıyor. Zahmet mi arkadaşlar. Buyurun oturun falan diyor böyle. Evet diyor. Ne güzel sizleri görmek diyor. Ve... ...evet diyor. Ne konuşuyordu arkadaşlar diyor. Otopark meselesi konuşuyor. Ve... Diyor. ...yönetici... Heh. ...bu abimize... Efendim şöyle konuşuyoruz falan diyor. O da diyor ki böyle olur değil mi? Tabii, değil, mi değil mi arkadaşlar? Hepsi böyle. Evet efendim diyor. Ve herkes <gülüyor> su sü sükun içerisinde toplanıyor. Kararları veriyorlar. Ne özelliği var bu arkadaşın hocam? <gülüyor> Adı <Abi> Polat. <gülüyor> yok hocam estağfurullah. Yani... Şimdi bunu görüyorum ben. Ve ondan dolayı yönetici ne yapıyor? ...dokuz numaralı dairenin toplantıya gelmesini Çok mutlaka sağlıyorsun. Sissiz olmaz efendim diyor. Sissiz olmaz diyor. Bütün arkadaşlar da sizi istiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aa, diyelim ki bu A apartmanı. B apartmanı. Giriyorsan... Aa, ...birisi konuşurken öbürü konuşmuyor. Dinliyor. ...ve bittikten sonra... ...efendim diyor, siz şunu şunu söylediniz ama... ...benim de şöyle bir görüşüm görüşüm var diyor. Ve neticede... ...o da görüşünü ifade ediyor. Üçüncü, dördüncü kişiler... ...sonra yönetici, yönetici olarak... ...şimdi diyor, üç tane, dört tane görüş çıktı burada... ...bu böyle böyle, böyle hı hı. Ve ne diyeceğiz diyor. Ve... ...biterken toplantı... ...ki iki saati 2 iki saatte de bitiriyor. Hakikaten bazı görüşler kabul edilmiş oluyor... ...bazı görüşler kabul edilmemiş oluyor... Ama ayrılırken herkes birbirinin elini sıkıyor. Ve iyi geceler değil çıkıyor. Görüşü yani. kabul edilmeyenler de dahil diyorsunuz yani. Aynen öyle. Allah Allah. <gülüyor> evet. Ve e, henüz daha böyle bir apartman toplantısına katılmadım. <gülüyor> Benim Ama de deneyimim pekoyan dedi. Deneyim. doğru gelen toplantılar olduğunu görüyorum. E, şimdi. E, fakat bazı. Apartmanlar var ki, ne yazık ki onlarda dokuz numaralı daire sahibi gibi bir kimse yok. Yani bu dokuz numaralı daire sahibi öyle ya da böyle güçlü birisi değil mi hocam? Tabii. Pozisyonundan olabilir, başka türlü gücü olabilir, o olabilir, bu olabilir. Evet. Bu adam güçlü yani, evet. bu apartman bir şekilde çekiniyor ondan. Şimdi bizim kültürümüzde... ...korktuğunu ifade etmemek için... ...çok saygı duyduğumuz Say, saygı birisi duyduğumuz diyelim. bir abimizdir. Evet, saygı. onun için... böyle Aa, ...herkesin doğru. saygı duyduğu bir abisi olmadığından dolayı... <gülüyor> e, ...bu apartman toplantısı... ...sürekli birbiriyle böyle... E, ...gergin, sürtüşmeli... ...kararlar anlamıyor... ...ve neticede... ...hiç birbiriyle konuşmayan küs insanlar... En çok küslük bu apartmanda oluyor değil mi hocam? Evet, doğru. Şimdi... Düşün ki e, ben 5 yaşındayım. Çocuk gözümle, kendi dünya anlayışım içerisinde varoluşumla bir şey söyledim. Evet. Ben payrazım. 5 yaşındayım. Babamsın. Söyledim. Aha. Şimdi senin o günkü durumun, bakış tarzın, değerlendirişin bakımından bu bir çatışma vesilesi olabilir. Olabilir Tabii. Aslında şu anda eminim ben sık sık yaşıyorsun bunu. Her an her an her an oluyor hocam yani poirazla da oluyor diğer insanlarla da oluyor yani çünkü sürekli birbirimize bir şeyler önerip söylüyoruz yani e, ben hayatımı tek başıma yaşamıyorum dolayısıyla birileriyle etkileşim içerisindeyim ve bir etkileşim varsa olası bir çatışma ihtimali de her saniye var diye düşünüyorum. Şimdi 5 yaşında poirazım ben de. Evet. Ve şey söyle o kadar güçlüsün ki doğru bedenen güçlüsün her zihnen güçlüsün, güçlüsün her duygusal her yönle, anlamda, her her güçlüsün. yönden her yönden güçlüsün ve çocuk olarak da bunun farkındayım ben doğru. aslında doğru yani bana izin verebildiğin kadar gelişebilirim aslında aynen şimdi senin baba olarak çatışma çıktığında öyle bir tavır gösterebilirsin ki çatışma çıktığından dolayı çocuğun içi yanabilir utanca boğulabilir hmm. Ve ben sevinmeyecek birisiyim galiba, ee, babamı kızdırdım, zannederim beni şimdiden sonra sevmeyecek korkusu içerisinde. O gece altımı ıslatırım, korkarım ve öyle durumlarda bir daha sesini çıkarmamayı öğrenirim. Uslu çocuk, akıllı çocuk olmuş olurum. Ve bu günah ve ondan sonra konu konu konu konu 11 12 yaşına geldiğim zaman ben gözlerimin feri gitmiş. Burada kimin sözü dinlenecek diye bakan o konuştuğu zaman onun sözünü dinleyen birisi olurum. Yaşamda giderken de şöyle bir tavrım vardır. Me me me çoban kim? Kim yönlendirecek beni? Ve bir koyun, bir kuzu... ...tek başına uzun süre devam edemez. <gülüyor> ya kurt kapar... ...veya mutlaka bir çoban Aynen. bulur. Ve işte bu çok acı. Bunun temelinde yatan ne? Esas itibariyle... ...otorite durumunda bulunan... ...ana, baba, Hı. öğretmen, devlet yönetimi... ...tek başına bak bırakıldığı zaman... ...insanın doğruyu bulma... ...ve karar verme gücü yoktur. Birisinin doğru yola söylemesi lazım... Diyor. Doğru. O nedenle çocuğun kendisinin etkileşim içerisinde kendi kafasına yetecek bir doğruyu bulmasına bir sohbet adet. içinde izin verilmez. Yani ben Ve mesela... Çatışma örtülür. Ben mesela şeyi yaşıyorum yani o <gülüyor> hoşuma da gidiyor. Bazen diyelim herhangi bir konuyla ilgili yok diyorum. Yani babacığım yok bunu yapmayalım diyorum. Ve şunu görüyorum. Belli aralıklarla aynı soruyu tekrar soruyor. Ve <gülüyor> diyorum ki ya demek ki burada önemli bir şey var. Bu, bu her ne soruyor değil mi? Soruyor yani gitmiyor. Mutlulukta duyuyorum onu da söyleyeyim. Yani ben, ben hayır dememe rağmen, çirkeflik de yapmadan geliyor soruyor. Ya işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne hala aynı fikir demesin. Evet hala aynı fikir demiyorum gidiyor. Yeniden söyleyelim. Payraz 5 yaşında. Evet. Tekrar geliyor. Hala aynı fikir demişsin. Bir yerde ben diyorum ki babacığım bak bu konuyla ilgili fikrim değişmeyecek. O, o net. Ha tamam diyor ve bir daha gelmiyor mesela. Şimdi ben şeyi orada yaşıyorum. Evet biz bir çatışma yaşamış oluyoruz aslında. Öyle ya da böyle bir biçimde belki de bir otoritede kullanılmış oluyor. Çünkü yani ben ana babayım bazı şeylere de ben vakıfım. Çocuk talep ediyor ama nasıl bunu talep edersin? Durumu yaratmadan ben bir şey söylemiş oluyorum. Bu da çatışmaya girmiş oluyor mu o zaman hocam? ...giriyor ve ben... ...böyle bir ele alıp... ...yönlendirmeni kesinlikle... ...onaylıyorum. Çünkü... ...sen tutarlısın bir. İkincisi... ...yaşamın... ...gerçeklerine hı hı. çocuğu... ...hazırlamak üzere... Doğru. ...belirli temel değerler... ...ve sınırlar bilincini kazanması... ...için bir tavır içerisindesin. Hı hı. Ve... Anlayabildiği zaman izah ediyorsun. Henüz daha evet. anlayamadığı kadarsa sana olan güvenini kredi olarak kullanıyorsun. Aynen öyle. Ve bu çerçeve içerisinde onu adam yerine koyup, hayır babacığım diyorsun. Hayır lan öyle bir şey olmaz. Ne biçim şey bu? Bir daha böyle bir buluşma. Tavrı içinde yok, değil. Yok, yok, hayır babacığım, böyle olmayacak. Bu fikrimi değiştirmeyeceğim. Ve çocuğun... sağlıklı büyümesi için. Değerler bilincinin yaşadığı bir ailede yetişmesi önemli. Ve o değerleri koruyan bilinci ana babada olması lazım ki... Hı hı. ...şöyle bir örnek vereyim. Siz Türkçe konuşmazsanız Poyraz Türkçe öğrenemez. Öğrenemez. Evet. Onun için değerlerin konuştuğu bir aile olması lazım. Anladım. O bakımdan böylelikle çatışma yaşamın çok... Emel bir öğrenme aracıdır. Çok Yalnız bir sorun var orada hocam. Şimdi çatışma denince ben kendim için de düşünüyorum. O babayla benim aramda ne fark var diye düşünüyorum. Yani kızan babayla e, bunu benim gibi bir yerde ya kusura bakma tamam bitti bu kadar. Yani diyen adam arasında ne fark var? İkimiz de bir şeyi engelliyoruz nihayetinde. Müsaade etmiyoruz. Ben belki sinirlenmediğim için biraz farklıyım bu konuyla ilgili yani bunu bir sorun haline getirmeyip gerilim konusu yapmadığım için ama şeyi de söyleyeyim, bu çok da kolay değil insan çok kolay sinirlenebiliyor hocam çatışma anında yani bazen öyle bir şey oluyor ki söylenilen şey sanki sana söylenmiş gibi oluyor durumla ilgili falan değil de yani ne beceriksiz adamsın ne acayip insansın falan gibi algılamak çok mümkün oluyor. Evet, yani ben mesela trafikte falan görüyorum ya diyorum bu adam nasıl bu kadar sinirlenebiliyor? Çünkü öbürünün söylediğini basbayağı üstüne alınıyor. Evet. Yetişkin çocuklar diye bir kitap yazdım. <gülüyor> <gülüyor> okumadı Tolat belli oluyor. Allah. Veya okudun da okumamış gibi soru soruyorsun. Bedenen gelişmiş ama zihnen ve ruhen gelişmemiş insanların tavrı. Yani... İki baba arasında karşılaştırma yapacak olursak bu korkulan insan olmaya önem verme, güçlü görünüp o gücü kullanarak babalık yapma tavrında olan baba çocuğun konuşularak bir şeyi keşfedip öğrenebileceğine güven duymaz. Hmm. Güvensizdir. Onun kalıplanması gerektiğini inanır. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Çocukların böyle konuşması lazım. Şuna şu kadar, hı hı. şöyle inanması lazım. Hı hı. Çocuğa. Bir listesi vardır orada. Doğru. Ve onun bekçiliğini yapar. Şimdi ondan dolayı da ne olur? Beş nesil ötesi... Bugünkünin aynısı olur. Aynısının tıpkısı olur. Doğru. Sorunlar devam eder. Ama... Bunun gelişim düzeyi içerisinde... Senin yaptığın... Daha önce konuştuğumuz şaşı bakmak. Nurdoğan Arkış arkadaşımıza evet, yeniden referansta bulunalım. Şimdi şu anda olanla bu çocuk büyüdüğü zaman farkına varıp yapacağı şeyi aynı zamanda ilişki içerisine getiriyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında en kötü çocuk yetiştirme tarzı çocuğun istediğini yapmasına izin veren ortam. Hiçbir sınır yok. Hiçbir sınır yok. Akıl sağlığı bozulmuş çocuklar buradan, kişilik bozukluğu buradan, suçlu olanlar buradan, tembeller, başarısızlar bu ben ortamdan daha şey. çok. Doğru. İkinci biraz iyi olan, otoriter hı hı. tavır içerisinde bir nizam oluyor. O nizamı devam ettirmeye çalışıyor çocuk. Doğru. Ve ondan dolayı doğrular Doğru. yanlışlar oluyor ama <gülüyor> neden diye sorduğunda babam söylediği için. El ne der? Çok ayıp falan bir şekilde. Doğru. Üçüncü gidiş tarzı e, senin yaptığın ise o da şu hayat seçimlerden oluşuyor. Ben seçimler yapma durumundayım ve bu seçimleri kendim gözüme hesap verme durumundayım ve bunu da bu değer bunun altında yatan değerleri de annemden babamdan öğreniyorum. Onlara güveniyorum. Hı hı. Beni sayıyorlar, beni seviyorlar. Bu evet. süreç içerisinde olman lazım. Ondan dolayı çocuk. Her çatışma çıkmasında aslında şunu söylüyor. Baba bilmediğim bir şey var galiba. Seni şimdi zorlayacağım. Bana bir öğrenme ortamı yarattın. Aynen öyle. Ve kişiler arasında da bu böyle. Tam Karı koca arasında da, onu, da bu onu böyle. Onu soracak, niye çıkıyor hocam çatışmalar? Yani tamam evet insanız doğal falan da ne oluyor? Neyi paylaşamıyoruz da çıkıyor bu işler hocam? Organizmaya baktığımızda, çünkü bu çatışma kediler arasında çıkıyor, köpekler arasında, kuşlar arasında çıkıyor. <gülüyor> doğru. Şimdi organizmaya baktığımız zaman, organizmanın hayata devam edebilmesi için bazı gereksinmeleri karşılaması lazım. Tamam. Bunlar biyolojik gereksinmeleri. İnsana baktığımız zaman biyolojik gereksinmelerin yanı sıra akıl gereksinmeleri var. Tamam. Gönül gereksinmeleri var. Tamam. Büyük resim bilinci gereksinmeleri var. O nedenle ben yoluma devam ederken akıl ile ilgili olarak bir şey keşfetmeye çalışıyorum. Tamam. ...keşfetmeye çalışırken... ...birdenbire senin alana giriyorum. Hmm. Ve orada sen... <gülüyor> <Alo> ...bilgisayarınla oynuyorsun. <gülüyor> Şu veya bu şekilde... ...benim o alan içerisinde girmemde... ...bayağı aksaklıklar olacak hayatımda. Aha. Benim orada sınırlarla ilgili bir şey farkına varmam yani lazım. Yaşamı keşfederken... ...çatışmalar... ...aynı şeyi aynı zamanda istemekten geliyor. Aslında... Yani bir keşif sürecinin sadece çakışmasından bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ve böyle Kesinlikle. olduğu zaman da dünyanın en normal, en sıradan şeylerinden biri haline alıyor çatışma değil mi? Yani vazgeçilmez bir parçası. Hı hı. Neredeyse iyidir diyeceksiniz çatışmaya hocam. Ben söylediğinizden öyle anlamıyorum. Bence mesela gerçekten şimdi üniversiteye girip profesör Aha. olsam... ...ilk günden itibaren öğrenciler arasında çatışma çıkarmaya çalışırım. Oooo. Kendi aralarında mı siz de onların arasında mı? Hem kendi aralarında hem kendi aranda hem de fikirsel yönden yani netice itibariyle. Hmm. Çünkü bazıları diyecektir işte şuna göre memleket idare edilsin. Kimisi diyecektir işte şu ideolojiye göre öbürü bu böyle. Döver o çocuklar birbirini hocam ya. Birbirine el kaldıran sınıfta kalır. <gülüyor> <gülüyor> Fakat sana söyleyeyim. Dört ay sonra orada. Bizde verilen sınavlardan kalacak fakat 20 yıl sonra birinci sınıf kitap yazacak, araştırmacı olacak. İyi anne, iyi baba, iyi yöneticiler çıkacak. Görüyorum hocam yani Ne demek istediğinizi çok iyi görüyorum. o, o Hakikaten güçlü bir şey. Bu, bu Çünkü bu, sizin söylediğinizden benim anladığım bu bir beceri ve bunun geliştirilmesi lazım. Yani bir çatışmayı yaşayabilme becerisini insanın geliştirmesi lazım. Bana şöyle bir soru sor. Nasıl geliştirilir? Nasıl geliştirilir hocam? Ne yapalım? <gülüyor> ben de şimdi bilmiyorum <gülüyor> demişim. Ben de anlatırmışım <gülüyor> hocam. Evet. Bence en önemli konu Hı -hı. burada kişinin kendini tanıması, kendi içindeki çelişkileri izin vermesi, o çelişkilerin sesini duyup merhaba demesi ve iç yolculuğunu kınamadan, iç çatışmalarını fırsat verip gözleyebilmesi. Hocam, böylelikle, o böylelikle girmeden önce, ya bir somutlasak bunu. Yani bu bahsettiğiniz kendi içindeki çatışma ne demektir? Kendini tanıma meselesi ne demektir? Nereden bağlanıyor kısmını biraz somutlamak lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Nedir mesela ben şimdi bir şeye kızdım Karşımdakiyle bir gerilim yaşıyorum Dönüp içime falan mı bakacağım Ne yapacağım Evet çok güzel örnek Diyelim ki kızdım evet. Ve ben şunu farkına vardım Dedim ki Ve öfkemi taşıyorum Eve yani. gittim dedim ki Geçen hafta da olmuştu bu Hatırlıyorum geçen senede olmuştu hı hı. <gülüyor> Bazen tiplerle de olur Yani şu tipler şöyle Aha. sorular sorduğu zaman ...ben... ...kızıyorum. Evet. Önce bir farkına varmam lazım. İkinci sorum şu. Buna ben kızıyorum ama şunu görebiliyorum. Ee, Hilmi Bey kızmıyor. Mümkün. Kemal Bey kızmıyor. Mümkün. Ve çocuklar... ...onlarla daha özgürce yani öğrenciler olarak konuşuyorum. Anladım. Bir gidişleri gelişleri bilmem nereleri var falan. Aha. O zaman... ...benim kızışımda... ...çocukla... ...çocuğun sorduğu konuyla değil... ...benimle ilgili bir şey var. Hmm. O zaman... ...tefekküre giriyorum. Diyorum ki... ...ve emin ol... ...çok geçmeden farkına varıyorum. Bir yerde utandırılmışım. Şimdi bir yara var... Hmm. Ve o çocuk onu sorduğu andan itibaren... ...benim utanca boğulmuş, yaralı kısmıma dokunmuş oluyor. Kapatmaya çalışıyorum. Onu kaşıyor değil mi? Nasıl abi? ki köpekler sınırına girdiğin zaman... ...hırırırır demeye başlarlar. Hırlamaya başlıyorum yani. <gülme> Devamlıyorum. Köpeğin eğer devam edersen... ...ayağa kalkar, saldırmaya geçer. Ama ben... <gülme> ...bunu... ...bir savaşçı tutumu içerisinde, niyetimin saflığıyla yaşamda çok önemli bir öğrenme fırsatı yakaladım hı hı. diyerek bakıp gözlemleyebilirsen, bunun üzerine tefekkür edersen, meditasyon yapabilirsen ve o kişi sorduğu zaman o dürtecek. Bak çıkacak bana. Aynen. Böyle. dinleyeceğim. Zaman içerisinde yavaş yavaş bir gün ne olacak biliyor musun Polat? O kızgınlık olmayacak. Ve diyeceğim ki? Tanrım çok şükür. Özgürüm ya Şimdi müthiş bir şey bu. bu müthiş bir şey tabii bu taraftayken müthiş yani özgürüm diyen adam olarak müthiş peki karşı tarafta bir dert varsa o zaman ne yapacağız hocam yani herkesi biz böyle pamuklara sarıp ellerimizin üstünde tutacak mıyız yani ilişki içerisinde olduğum bir insan kesinlikle ahlaklışı ve dürüst olmayan bir davranış içerisinde ve ben diyorum ki yani çatışma pozisyonuna geliyoruz Şimdi ne yapacağım ben bu insanla da normal kendi içime dönüp falan bir çatışmayı çözmeye çalışacak mıyım? Yoksa başka seçenek var mı? Zorunda mıyım yani bu insanla ben bir çatışmayı çözmeye? Üç, bayağı üç evet. kağıt yapıyor ve beni kazıklıyor işte görüyorum. Gün Hı. gibi görüyorum bunu. Ne yapacağız böyle bir durumda? Seni kazıklayacak adam pek çıkmadı ama <gülüyor> her farz yalım ki öyle oluyor. <gülüyor> Peki. Üç tavır var bununla ilgili olarak Polat. Bir... E Çatışma yokmuş gibi yaparım. Sıvışırım. Adam der ki ya Doğan Bey'i göremiyoruz son 3 haftadır, 4 ha. haftadır. Aracılar derim ki Amerika'ya gitti değil bilmem ne yapayım falan falan. Toz duman olurum yok olurum. Tamam. Adam ne olduğunu bilmez. Bir gün tesadüfen 2 yıl sonra falan. Ne oldu Doğan Bey falan filan. <gülüyor> Kaybolurum yine. O da bitmiş vaziyette. Bu sen bilincinde. Aha. Öbürü ben bilincinde. Adam Gıcık. Yalancı, dalavereci. Evet. Ulan izin mi vereceğim ben buna? Alırım karşıma. <gülüyor> derim lan sen ne dalavereci adamsın be. Ulan sen yüzünü tükürleyecek adamsın be. Ulan sana iki tane patlatmak yetmez. Bütün mahallesini dövse. Hakkıdır lan Ve alırım, vururum, bilmem ne yaparım falan. Oh <gülüyor> derim. getlerim derim. Git, bir daha gözüme gözükme. Özerim, keserim seni. İyi yöntemmiş hocam bu da. Neler varmış içinde Palat ya. Hakikaten <gülüyor> ha. Bir de... ...olgun insanın tavrı var. Fark hı. ettim ki karşımdaki... ...kendi kaderinden, varoluşundan... ...bilemiyorum. Onun yaşadığı... Neyse, ...çocukluğu, he. anayı, babayı, ben olsaydım... ...belki ben de öyle olurdum. Ondan dolayı ben bir... ...şefkat duygusu içerisinde, biz bilinci içerisinde... Hı hı. ...bakıyorum, diyorum ki... ...benim temel değerlerim ve kişiliğimle... ...bu yolculuk olmayacak. Anladım. Ve... Bunu da mümkün olduğu kadar onun onurunu ve kendi onurumu kırmayacak şekilde açık seçik söylerim. Derim ki, hani derler ya Allah selamet versin. Ne kadar güzel bir şey acı. <gülüyor> Atalarımız biliyor. Allah selamet versin. <gülüyor> verir so verir zaten. Tamam. Benden bu kadar. Benden bu kadar <gülüyor> abiciğim. da e, devam edemeyeceğiz. Yoldaşlık bu kadar derim. İlişkimi keserim. Eğer bunu da ederse daha başka tavırlar almaya Aha. başlarım. Ama netice itibariyle herkesle ilişki içerisinde olacağım diye bir şey yok. Yok değil mi hocam? Yok. Yani orada bizim kendi seçimlerimiz var. Dolayısıyla birini hayatından çıkartmak da aslında bir çeşit çatışma oluyor. Kendi içimde böyle karar vermem gereken bir şey oluyor. Ve o kararı verdiysem o zaman diyeceğim ki tamam bu kadar. Evet. Kolay... ...bir karar değil ve... ...birdenbire verilecek bir karar değil. değil, değil tabii. Onun için <gülüyor> bunu... ...uzun bir süre içinde... ...düşünerek, gözlemleyerek... <gülüyor> ...vermek lazım. Çünkü bazen ayrı içinde oluyor. Doğru. Baba oğlunu bitiriyor. Doğru hocam. Doğru. Oğul babayı bitiriyor. Komşuyu bitiriyorsun. Aradan yıllar geçiyor. Bazıları rahmetlik oluyor. Sonra bir farkına varıyorsun ki... Çok bencillik yapmışsın ve için acıyla doluyor. Onun için nedamet duymamak için sabırla, olgunlukla bakmak lazım. Peki hocam biraz daha çözüme doğru gidecek olursak, biraz daha şu çözümün üstünde yoğunlaşacak olursak ne gibi seçeneklerimiz var yani temel olarak? Bir çatışmayla karşılaştın. Dedim ki dön içine, bir tart, bak. Baktım. Ya evet belki benden kaynaklanıyor, belki benden kaynaklanmıyor. Benden kaynaklanıyorsa diyorsunuz ki üstünde çalışman gereken bir şey çıktı. Buna zaman ayır, evet. nereden geldiğini. Benden kaynaklanmıyor da olabilir. Tamamen durum kaynaklı da olabilir. Yani şu an az önce dediniz ki ikimizin bir keşif süreci karşı karşıya geldi. Karımla böyle bir şey yaşıyorum. Ne yapacağım hocam? Herhangi bir konuyla ilgili bir gerilimimiz var. Somutlayalım da hocam eğer isterseniz. Adam diyor ki ben ev işlerinin hiçbirini yapmam diyor. Yapmam kardeşim dedi. Yani ne annemde böyle gördüm, ne babamın evinde gördüm, ne bildiğim yerde gördüm. Ben yapmam diyor adam. Erkek adam mutfağa girmez. Girmez dedi. Evet öyle dedi. Evet. Kadın da diyor ki ben de akşama kadar çalışıyorum diyor. Yani ikimiz hemen hemen aynı anda eve giriyoruz diyor. Yani bu işleri de paylaşmamız lazım. Ben tek başıma yetişemiyorum dedi. Ne, ne, ne yapacağız böyle bir yerde? Ya da en azından bunun tartışması nasıl yapılacak? Yani bir çözüm bulalım noktasında değil mi? Çünkü bu, bu sohbet mesela böyle bir yerde anlatsam... ...kesin bu gece bu evde çıngar çıkacağı doğru gidiyor. Evet. <gülüyor> Şimdi... Önce çatışmanın... ...çatışma olduğunun farkında olmak Hı -hı. lazım. Çünkü bakın yanlış algılama nerede başlar? Ben derim ki... ...karı yuları takmaya çalışıyor bana. Şimdi mutfağa gir diyecek. Ondan sonra çöpe at diyecek... Ondan sonra alışveriş yap diyecek. Ondan sonra bilmem neyi yap diyecek. Şimdi bu çok tehlikeli. Değil mi? Böylelikle e, nelere gitmiş oluyorum böyle. Ulan diyorum şimdi bir milim parmağı kaptırırsam kolum Ciddi. gidilir. E, çok önemli. O bakımda <gülüyor> insanların güven içerisinde birbirinin niyetini keşfetmesi çok önemli. <gülüyor> bu çok önemli. Şimdi e, İkincisi diyelim ki kadın şöyle yaklaştı. Ee, Ahmet diyelim. Senin nasıl bir aile geçtiğini biliyorum. Babanı tanıyorum, saygım var. Allah ömrünü versin. Anneni tanıyorum. Çok sayıyorum, seviyorum ve onların yaş onların yaşayış tarzı içerisinde onların düzenine saygım var. Ve senin de böyle bir ailede büyüdüğünden dolayı baban gibi bir, evlilik içerisinde olmanı da anlayabiliyorum. Fakat senden rica edeceğim. Lütfen. Bakar mısın? Annenin çalışmıyordu. Sabah sekizde çıkıyorum, altıda geliyorum. İki çocuk var. Şöyle, şöyle, şöyle. Beni sevdiğini biliyorum. Benim gözümle görünmeni istiyorum. Bana yardım edebileceğin yerler var. Hakikaten bunu benim gözümle görerek bir gözden geçirir misin lütfen? Şimdi Mutfağa gel. Öldüm be. Öf. Ne biçim adamsın sen? <gülüyor> Bu mu kocalık? Allah belanı versin. Bilmem ne tavrı içerisinde olmak. Başka bir şey. Şimdi onu anlayarak, onun gözüyle, görerek konuşmak başka Hı -hı. bir şey. İnsanlar her zaman olumlu mu cevap verir? Hayır. Yani Ben, ben de orada biraz tedirgin oluyorum. Fakat Bu... ...kısrarla devam edersen, değer dersen... ...yani bu insanın özü iyi. <gülüyor> ama ne yapsın... böyle bir aile yetişmiş, henüz daha kültür robotu. <gülüyor> Anladı. Şahsiyet olma yolculuğu içerisinde. Ben özünü seviyorum ama bunu evet, ...diyebildiğin evet, andan evet, itibaren... Evet. ...değişir. Sevgiye dayanacak... ...hiçbir kaya yok. Su damlası gibi derler. O bakımdan... ...birincisi... ...öbürünün gözüyle görmek. Empati. İkincisi... ...şimdi şu an ile... ...gelecek arasında... ...bir ayrım yapmak. Yani ben şimdi... ...şu an mı çözmeye çalışıyorum... ...yoksa şimdi şu anı... ...birçok basamaklardan birisi olarak mı görüyorum? Ve böylelikle... ...ben gelecekte... ...nasıl bir ilişki istiyorum... Hı hı. ...konusunda? Ve... ...empati konusu... ...çok önemli. Empatiyi bir... Manipülasyon mekanizması olarak kullandığın takdirde gerçebe. Yani senin gözünle görüyormuş gibi yapacağım. Ve onu kullanarak benim istediğim yere seni getireceğim. Evet yani bu satıcı tekniği meselesi tamam, var. Tamam. Bunu hissettiğim zaman itibaren soğurum, güvenmem, koparım. Ama beni hakikaten anladığını ve kendi içimde kendimden olan rahatsızlıklarım vardır. Bunu bile görüp ben olduğu gibi kabul ettiğini görürsem... Müthiş bir tanıklık. Ciddi Müthiş de bir, bir olgunluk istiyor o iş hocam yani. Evet. Ama yaşam'a değer. Yani. Değer. Peki evet. hocam. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Birlikte olacağız. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla insan insana programı devam ediyor. Evet, çatışma konusunda çatışmadan sohbet etmeye devam ediyoruz. Valla <gülüyor> zorladınız ama beni bir iki kere hocam neler neler dediniz. aklıma geliyor arada böyle bir çatışma <gülüyor> içinde olsak sadece aslan polat ya Doğan'a diye iyi geçirdi falan şeklinde böyle bir tavır olur. Yok yok hocam tutmazlar benim takımı sizin takımı tutarlar. Hocam peki bu yani çatışmaları çözmeye niyetlendim ve hatta çatışma konusunu anlamaya niyetlendim. Nelerin farkında olmam lazım benim bir insan olarak. Ya yani bu hayatı yaşayan birisi olarak etrafımda diğer insanlar var, çoluğum var, çocuğum var, ailem var, iş dünyam var, arkadaşlarım var. Çatışma içerisine girdiğin zaman bir kere bir duygusal tonu oluyor. O duygusal tonun farkına varıp oradan kendini kurtarmak çok önemli. Şu anda öfkeliyim, hı hı. şu anda korkuyorum, şu anda kaygılıyım, gerginim ee, gibi şeylerin farkına varmak çok önemli. Ve bunu ifade etmek de Doğal önemli. buluyorsunuz değil mi hocam duygulanmayı? Yani çatışma anında böyle buz gibi durmaya gerek yok. Yani Hakikaten bir duygu olabilir diyorsunuz olmazsa tuhaflık var yani bu yani ben hakikaten e, duygu yokluğunu bir erdem gibi görme'nin e, çok <gülüyor> sağlıksız olduğunu yanlış olduğunu tamam. düşünüyorum ve e, bunu erdem gibi görenlerde müthiş bir akıl hastalığı potansiyeli görüyorum yazık oluyor süper Allah karılarına, kocalarına. amin hocam şimdi e, önce duygumu farkına varmam tamam. lazım böylelikle Şimdi doğan öfkelisin veya korkuyorsun tavrı içerisinde. İkincisi, hangi konudaysa ilk yapmak istediğim bu konunun benim için anlamı ne? Onun için hmm. anlamı ne? Onun üzerinde bakmaya çalışırım. Anladım. Böylelikle benim için şşt, ne konuşuyoruz bunda ya? Nedir yani konuştuğun Allah aşkına? Bu mu yani falan tavrı içerisinde olmak çok yanlış. O kişi belki de iki hafta, üç hafta düşündü bunu konuşayım mı, konuşmayayım mı bilmem ne falan. En nihayet Tabii. cesaret etti ve konuşuyor. Onu gözüyle görebilmek çok önemli. İkincisi, bunun çözümüyle ilgili benim etki alanım ne kadar var, ne kadar yok. Aa. Şimdi birisi karşıma gelse, Türkiye'de trafik niye bozuk efendim, niçin siz böyle ne yapıyorsunuz diye bozulsa bana, onunla çatışma içerisine girmem. Anladım. ...benim etken hanım içerisinde olan bir şey konuşmuyoruz ki. Meselenin sahibi ben değilim yani. Ben sadece ilgileniyorum bu konuda evet. değil mi? Evet. Ve azından oluyor bu hakikaten... konferanslarda falan. Adam bana verip veriştiriyor... E, ...gençlerin davranışlarından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Abi biliyorum ama kafası karışık... ...bu arkadaşın <gülüyor> durumu oluyor. Şimdi... E, kişi, ...karşıma aldığım kişiyle... ilişkideki güç dengesinin... ...farkında olmam lazım. Hı hı. E, ...banın maaşımı veren, işimi yönelten... ...bilmem ne falan konusunda... ...birisi ise, çok güçlü birisi ise... ...iyice dikkatli olmam lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, ondan dolayı... ...yani biz bilincinde... ...bir tavır içerisinde olmaya yetinirim ama... ...gerektiğinde... Aha. ...o dengeye özen gösteririm. Normal olarak... ...baktığımda bir çatışmada... ...sağlıklı çözüm... ...yani şimdi Polatla Doğan arasında çatışma varsa... Evet. Polat kazansın, Doğan kaybetsin. Doğan kazansın, Polat kaybetsin. Hı hı. Doğan da kaybetsin, Polat da kaybetsin yerine. Kazan kazan ülkesi. Hı. Hem Polat hem Doğan kazansın. O işte biz bilincinin, ilişkimizin devam edebilmesi ve gelişmesi için bu şart. Mümkün müdür bu hocam? Mümkün. Yani çünkü birçok yerde, insanlarda ben şeyi görüyorum böyle, bütün fikirler birbirlerine tamamen zıtmış gibi bir durum oluyor ve Çatışma sanki buradan çıkıyor gibi görünüyor ama. Polat, korku kültüründe yaşayan insanlar için bu mümkün değilmiş gibi görünür. Bu çok doğaldır. Hı -hı. Ve bunu da hakikaten görmedik. Ve e, yani ondan dolayı e, ya birisi haklı ya birisi haksızmış evet, gibi. Evet yani bizim genel alışkanlığımız o doğrultuda evet. bir konunun iki haklısı olamaz gibi evet. bir. Ama ben bunun aile hayatında yaşadığını gördüm ve ülkemde gördüm. ...son derece saygı duyduğum insanlar... ...analar, babalar, çocuklarla... ...kazan kazan ilkesi içerisinde... ...anlaşmalara varabildiler... ...ve çok güzel, güzel sonuçlar oldu. En temel evet. konu... beni ...ben yapan temel değerlerime ne oluyor... Hı -hı. ...konusunda bir bilinç olmak. Hakaniyet. Empati. Kendime olan saygım... ...ve barışıklığım... Çok önemli. Ve bu çerçeve içerisinde olunca da ben e, bazen diyebiliyorum ki bunu kısa vadede çözmeyeceğiz, çözemeyeceğiz. Ama ilişkiyi devam ettirmem lazım çocuğumla, eşimle, patronumla, öğrencimle hem kimse. Çünkü buradan müthiş bir öğrenme potansiyeli var. Her çatışmada bir öğrenme potansiyeli var. Ağzınıza sağlık hocam. Balatçığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok çok teşekkürler. Değerli izleyenler, başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.